Amin inşallah. Şimdi 3,5 e, ay kadar önce İzmir Seferhisar'da e, sünnetin akli müdafası konusunu incelemiştim. Eksik kalan bazı kısımlar vardı. E, i̇nşallah bugün onu size paylaşacağım. Sonra muhtelik konulara değineceğim inşallah. Şuna inanın e, sünnetin akli müdafasında e, birazdan bahsedeceğim metot Allah'ın izniyle Önceki anlattıklarımdan 2-3 kat daha etkili ve daha ikna edici Allah'ın izniyle. Ve yine inanın Rabbim nasip etti. Bu konu inceledikten sonra vallahi Allah'a tola imanın 2-3 katına çıktı. Kur'an-ı Kerim'in korunmuşluğuna imanın 5-10 katına çıktı. Hadislerin korunmuşluğuna imanın kat kat artmış oldu. İnşallah onu paylaşacağım sizinle. Şimdi kardeşler e Herhangi bir kardeşin cesur mu, korkak mı, ya da e, cömert mi, cimri mi, olup olmadığımız nasıl anlayacağız? Yani şekline bakarak anlamamız mümkün değil. Bazı vasıfların ortaya çıkabilmesi için bir zemin lazım. Ha, Mesela öyle vakti gelirsin Gaziantep'in yanına. Gaziantep'in cömertlik sıfatı gündüz 12 ile 2 arasında ortaya çıkar. Yemek ikram ediyor mu, etmiyor mu? Ce biri der ki ben çok cesurum. Ben test etmem lazım cesaretini. Köpeğin birini izincilerine bir bırakıyorsun. Kaçıyor mu kaçmıyor mu? Depremde panik yapayım yapmayayım, O an anlarsınız. Cesur mu değil mi? Yani insanlardaki bazı vasıfların ortaya çıkması için bir zaman lazım. Bu ne diye anlattım ben? Şimdi kardeşler. İnanın çok önemli bir konu. İnşallah bir dikkat dinlersiniz. allah Teala ezelden bu yana isim ve sıfatlarla var. Yani dünya ve içindekiler cenneti, cennetin, uzayı, peygamberi, Buharis'i, Müslüm, hiçbiri yaratılmadan önce bile allah Teala el-Halik sıfatına sahipti. Et tevap sıfatına sahipti allah Teala. Şimdi biz şöyle bir e, tablo içinde allah Teala ile konuşmaya çalışalım. Ama hiçbir şey yaratılmış değil. Ve biz allah Teala'nın o tevap sıfatını alıyoruz ve Allah ile konuşuyoruz. Diyoruz ki Ya Rabbi, tevab ne demek? Biz bunu bilmiyoruz. Bak henüz Kur'an nedir? Kitap ne? Hiçbir şey bilmiyoruz. Allah diyor ki... ...tövbeleri çokça kabul edelim ben. O zaman diyoruz ki... ...bir varlık yaratılmalı... ...öyle değil mi hocam? Madem bu tevap sıfatı var... ...kıyamete kadar var olan bir sıfat... ...bu sıfatın... ...devreye girebilmesi için... ...tabrıca ise... ...bir varlığın yaratılması lazım. O varlığa irade verilmesi lazım... Biz ona X diyoruz. O varlığa. şu an henüz bilmiyoruz. O varlık kim? X dedik. Bu telabun devreye girmesi için o varlık irade verilecek. Bir, iki Emir yasaklar sunulmalı. Şunu yap, şunu yapma. Şunu yap. Dediğini dinlemezse seni şöyle cezalandırırım, Bir ceza sistemi olmalı ki o vakında günah işte yani Allah'ın dediği yapmadığında geri dönüşüm için şu hareketi yapsın. Allah ben sana özür diliyorum desin hangi yeriyle yarabcısını özür diliyorum diyeceğim ben? Ateşe girmemek için değil mi hocam? Evet. Ha, demek ki allah Teala ilk istenen varlığa irade verecek bir. E, emir yasakları verecek iki. Başka neler verecek? Bile tövbe şekillerini öğretmeli. Tövbe nasıl edilir? Ben bilmezsem nasıl tövbe edeceğim ki Allah-u Öyle değil mi hocam? Tövbeyi, e, yani kabulünü kolaylaştıran etkenler, tövbeyi bozan etkenler bununla bildirilmesi lazım. Tevabın devreye girebilmesi için. Bu da yeterli değil. Neden yeterli değil. Diyelim ki Emirler saklara geldi. Allah Teala diyor ki kıymet etmeyin. Gece saat 4. Herkes uyuyor. Ben tam bir ibadet yapacağım. Acaba Allah uyuyor mu? Uyum? Ben onu bilmiyorum. Allah Teâlâ hiç uyumadı bilgisi de verilmeli o X'e. Evet. Öyle değil mi? Yoksa günolar gece işlenirdi, gündüz herkes serbest olmuş olurdu. Ben Japonum. Bin Arapça. Acaba Allah Japonca anlar mı, anlamaz mı? Allah Teâlâ tüm dillerden anlar. Bu da yüklenmeli X'e. Aksiyalı tebası sıfatı gerçekten kullanmalarını bulamaz. Ya bu bilgilerin bir defa verilmesi lazım o yükse. O da yeterli değil. Bir de kalbi ameller vardır. Şu an Allah beni gördüğü bir şeyfim de beni görüyor diye düşünmüş olsam. Evet. Aa sana problem. Allah toladık kalpte geçenleri biliyor bilgisi yüklenmemiş olsa bana. Ben kalbime geçenler için Allah'ta ne de ki. Zaten burayı bilmiyor derim ben. O bilgi ne verecek. Allah'a toladık geçenleri de bilir yine insanlarda baygınlık oluyor işte narkoz oluyor baygınlıkta tamamlaşılmıyor uykusersenliğinde tamamlaşılmıyor acaba Allah'tan böyle halleri var mı yok mu kesinlikle yok bu bilgi de verilmeli ki tevabın devreye girebilmesi için şimdi kardeşler biz o x dediğim şey yüklediğimiz o bilgilere bir kodlama yapalım ne diyelim a b c d e diyelim 5 akrı bir kod bu kod o x'e sunulduğu zaman tevab devreye giriyor eğer bu kodda bir halk düşmüş olsa yani birileri e, bozmuş olsa, yerlerini değiştirmiş olsa, ha, ne düşer? Diyelim ki Allah-u haşa geceleri görmez düşer. O zaman tüm günahlar geceleri değiştirmiş olur. Ettevap, ezelden, şimdi ve kıyamete kadar varsa ki var, o zaman ettevap'ın kontrolünde bu demin sıraların ABC'de o kodlaması kesinlikle korunmak zorunda. Aksi halde tevap devreye giremez. Şimdi biz akılcıya soruyoruz. Diyoruz ki Allah-u Tevap'ına sen iman ediyorsun. Peki bu ABC'de de bir şeyler yüklendi. Bu bilgi bana nereden gelecek? Bana bir döküman vermen lazım. Kardeş bu işte diyor. ABC sistemi hepsi bu. Eğer buysa ki bu o zaman bu hangi tarihten başladı, eldenlere dolaştı? Buraya kadar ki o güzelga mutlak manada korundu kardeşim. Neden mutlak manada korundu? Etevap mutlak manada korundu. Etevap mutlak manada kıyamete kadar. Hep var. Ezelden şimdi de hep var. Bu demektir ki, Kur'an 1400 küsür sene önce hocam, kim olursa olsun, ister peygamber, ister başkası olsun, hiç sorun değil. Bir defa nereden sarkılayım ise, eldenelere güvenilir kişilerden bana gelmek zorunda. Tevap öğretildi bana, o hepsi dedi ki, Allah-u tüm evinin yasakları burada, ben şuna iman ederim. Vallahi bir har dahi buna girmez, mümkün değil girmez, tevaptan dolayı. Yoksa alimler çok hassaslardı, umurumda değil. Sahabe-i var, hiç umurumda değil. Birileri bunu bana getirmek zorunda hocam. Şimdi arkamı dönüyorum. Birileri kimlerdir? Buhari, Müslim, hadis imamlarımız diyorlar ki, artı vahikatipleri diyorlar ki, uzunca bir masa düşünün. İmam Buhari isimli bir şahıs diyor ki Fejdat diyor. Ben diyor, ben abc'de dedik ya o x iki harfini ben topladım. Getirdim, masaya atırdım. Arkasında insan var. Müslim diyor ki ben de topladım bu. Vahiy diyor ki biz de topladık. Bu. Yani Kur'an-ı Kerim. Sonuçta kaynaklarımızın arkasında insan var. Peygamber yok. Yani Resulullah Selam hayattayken şu hale gelmedi. Bunu şu örneği ben ne diye veriyorum? Hani diyorlar ya. Kardeşim sonuçta bu bir insan değil mi? O zaman vahiy kâfipleri de bir insan. Şimdi şöyle bir durum var. Peygamberler dışında Tüm insanlar hata yapar. Bu demek değildir ki tüm insanlar hatasını biz görebiliriz. Böyle bir şey yok. Neden böyle bir şey yok? Şu an bir profesör gelmiş olsa ameliyat yapacak. Arkadaşlar hatamı gösterin. Hangimiz bulabiliriz ki? Eğer tıpla ilgili bir kitap, kitap okumamışsak, ders falan almamışsak biz deriz ki hocam senin hatanı bulamıyoruz. Bu onu bir hatasız kılmaz. Ama biz işin uzmanı olmadığımız için hatanı göremiyoruz deriz. Artı, Buhari, Müslim, Tirmizi bunların hepsi sonuçlar bir insandır. Ama allah Teala bu insanlara özgürlük vermiş hocam. İştah özgürlüğü vermiş. Hata bile olsa ecir olarak geri alıyorlar. Halil adına din adına yapamamış oluyorlar, yapmamış oluyorlar. İlk anlatmak istediğim eksik kalan konum buydu. Özellikle o sıfatı gerçekten Kur'an-ı Kerim'i korudu. Sahaben hayatlarını korudu. Her şeyi korudu. Ya ben tövbe nasıl edeceğim bilmiyorum. E tevap nasıl evde bana öğretilmedikten sonra. E burada da yok? Şekilleri, kolon etkenler falan. Allah Teala diyor ki bana Freyza namaz kılıyor. Şu an dedi ki hiçbir şey biz bilmiyoruz. Allah'ım kılma şekillerini göremiyorum ki burada. Resmi değil ki, eğlencen şuna bakacağım. Birileri bana ama kim olursa olsun. İster İsrailiat'ın göbeğinden çıksın. Umurumda bile değil vallahi. Birileri bana peygamberin namaz kılma şekli getirmek zorunda. Kardeşim bana peygamberin namaz kılma şekli gelecek. Aksil ben bu dini bırakırım. Bir baksın elvan işin or toplamış peygamber aktirmacek. E ben diyorum gelecek. Allah'tan nisans 2045'de diyor ki hocam konu aydınlatanı kanal bir ayet. Diyor ki her kim tekil sayas her kim kendisine tebliğ ulaştıktan sonra tebliğ geldi paket burada. İçinde ne var bilmiyoruz. Peygamber'e muhalefet eder ya el paketesi sif Quran varsa Allah muhalefet marifet eder diyoruz değil mi hocam? Allah razı olsun çok fazla çok sen. Peygamber'e Ha, o zaman peygambere muhalefet etmemek nedir? Bunu bana öğretilmesi lazım hocam. Bunun üstüne bana bir bilgi lazım. O gelecek. Peygamber, bak çok ince bir ayrıntı var. Muhalefet etmeyeceksin. Ne demek bu? Ya aklına ters gelebilir. Dinleyeceksin. İşine gelmeyebilir. Dinleyeceksin. Anlamayabilirsin. Dinleyeceksin. Örfüne ters. Dinleyeceksin. E, o çelişki bunda yok ki. Aklıma ters gelecek bana peygamber sözleri lazım hocam. Kim muhalefet etmeyi? İşime gelmeyecek peygamber sözleri lazım bana muhalefet etmiyor bana. Tıpış tıpış gelecek hocam. Ama Buhari, ama Müslim, ama başkası. Umurumda. Yani tezyan arkasında. İsimler umurumda dahi değil. Ben Buhari okurken iman Buhari görmüyorum ki. Resulullah Aleyhisselam veriyorum ben. Bitti. Resulullah bana dedi ki Buhari sen mi gel? Teşekkür Allah sana razı olsun. Bitti. Zaten her alfine sağda sevap geliyor. Benim dilim Buhari değil. Vallahi vay katıları de değil. Çünkü Allah doğru söylüyor. Her kim Kendisine, hocam devam ediyor ayet. Evet. Tebriğ ulaştıktan sonra tebriğe baktık. Peygamber'e muhalefet eder ve müminlerin yolundan dönerse. Bana gidişi göstermem lazım. Müminler nasıl gidilir, Nereden gidilir? O yol nasıl bir şey? Yani bana gidişi öğret, ben dönmeyeyim. Kardeş, o müminler sabeyse, sahabe nesli gelecek buraya. Hayatı ı Pat diye geliyor. Tamam mı? Hocam gelecek yani. Mecbur çünkü etteva, hepsini korudu hocam. Ya et içine bak daha neler çıkacak. Seyledin. Onları cehenneme atarız. Orası ne kötü bir dönüş. Ya da varış yeridir. Evet. Ben diyorum ki ya Rabbi diyorum. 2009'a has haramlar var. Ben bunu peygamber hayatında göremiyorum. Sabah etme göremiyorum ben. Ya senin kadın bu büyük bir suçla ben ne yapacağım? Birileri senin adına Feyza bu haramdır, bu helaldir demeli. Çünkü fıtrat onu ister. Allah'tan aynı şey cevap veriyor. Eğer bilmiyorsan, Allah bilmiyorum. Yeni bir şeyle karşılaştın. Bilene sor. Yani günün her saatiyle birbirine, al hocam şunu anlayamadım diye ben. Al sana hocalar korundu hocam. Çok ilginç yani. Neden? Şimdi şöyle bir kırsal kesim düşün hocam, köy. Yani vatandaşları şehre daha gitmemiş, kasabayla gitmemiş. Cahil bilmiyor. Onun soracağı kişi kimdir hocam? İmamdır. Yani o imanla hareket eder. Eğer daha üst kanaklara ulaşamıyorsa, çünkü soracak mutlaka birileri çıkıyor. Biz devam edelim. Şimdi et cevap kısmı bitti. Şimdi yine bu e, meazilerin e, anlamada zorluk çektikleri, sözde bizi sıkıntıya sokacakları. Ee, bir düşünceleri var. O da şu. Kardeşim peygamber yasaklamadı mı yaz hadisenin yazılmasını diyor? Evet yasakladı. E sen bunu bana yazılı getiriyorsun. Öyle değil mi? Sen bana sözü getirmen lazım. Bir kaside kaletmem lazımdı. Bak, bu kaset yıllardır dinleniyor. Bak dinle. Resul'un direkt sesinde kimse sözlerim yazmasın. Beni o olacak ki ben inanayım. Resul diyor ki hadisenin yazılmasını biri yazıyor. O zaman ters iş yapıyorum. Burada ne ortaya çıkıyor biliyor musun? Bir sahne canlandırın. Düşünün Resulasyonum geldi. Sözlerim yazılmasın diyor. Birileri yazıyor. Demek ki birilerine yöneldi. Yazmayın dedi. Siz yazın. Çünkü bu söz bana yazılı geliyor. Sözü gelmesi lazım. Bilmeyancının haklı olabilmesi için. Bilmiyorum. anlaşılabilir mi? Ama evet. ağzımdan çıkan her şeyi yazın. Zira buradan haktan başka çıkmaz diye hadis de var. Hocam çok var. Şimdi biz okun hiç bilmiyoruz. Sadece bu sözün ilişkilerle dolu olduğunu anlatmaya çalışıyorum. İddialar e, mı daha dolu? E tabi. Ya Peygamber yasaklamadım kardeşim. Sanki hiç kimse yazmamış gibi. Ya yasakladı tamam. E sen bunu bana yazdığı getiriyorsun. Yani sen aynı metotla getiriyorsun. E tabi <gülüyor> sen bana yazdığı getiriyorsun. <gülüyor> Sözü getir kardeşim. Hı hı. Bunu anlattı birine durdu. çünkü e, durmak zorunda. E, çünkü. E bu yabancı diyorlar ya. O böyle yalancı diyenler yalancı, sana yalan rivayet getirmişler. Şeker. Şeker. Yani. yani. Onda sen bilmadı ki ev örüyorum görmedin ki. Yani. Mesela ona yalancı diyenler yalancıydı. Allah <gülüyor> evet, evet. Allah. Evet hatırladım. Allah. Bu da enteresan. Şimdi bir hadisleri yazın kaydetmeyin hadisini adam alıyor. Hı -hı. Aynı Rasul sallallahu aleyhi ve sellem ağzından çıkan her şeyi kaydedin. Çünkü haktan başka çıkmaz diyen de Rasulü var. Ha, onu hat, hat, niye almıyor? Yani. efetü tukminne bi ba'du kisav ve tekfuruna bi ba'd Allah buyuruyor. Siz diyor kitabın, hükmünün bazısını alıp da bazısını red mi edersiniz? söylüyor Allah evet, evet, evet. E şimdi hadisin işine gelen yerini al işine gelen yani, yerini merkez. Aynı kafirin ne yaptığın derecesine düştüm. Aynen aynen aynen. Bir de kardeşim bir sürü uyduruk, uyduruklar gelmiş. Kaç yüz bin tane uyduruk hadisler var. İyi ki de var diyorum alkış yapıyorum tamam mı? Ve ben çok seviyorum. Peygamber adına birileri yalan söylemiş. O kadar mutlu oluyorum ki. Neden? Bak hocam neden? Şimdi marka olan bir ürün taklit edilir tamam mı? Eğer bir firmanın bir firma taklit ediliyorsa ilk o firma güçlüdür. Eğer Resulasyon adına sözler üretiliyorsa ilk referanstır. Referans olmasa nedir yalan üretilsin ki? Değil mi? Yani sözlerin referans olduğu, ümmet üzerine etki yaptığı ortaya çıkıyor. Ben çok sevindim yani. Niye başka sahibler adına bir sürü uyduruklar söylenmiyor? Birkaç tane dışında. Belki onun sözü etkili üzerinden üzerinde. Bir de e bu radyonun çok bu ne ya her radyo sebebi ureye var diyorlar tamam mı? Asla haklılar kısmen haklılar. Neden? Çünkü biz yayıncılar radyo zincirini cımbızlıyoruz. diyoruz. Orada birer bu ureye kalıyor tamam mı? Nereye baksa çıkıyor? Asla arkasında ordu var. Bir sürü <gülüyor> savcılar var. Nereye baksa o, ya sanki işçilik gücü bırakmış herkes tatilde. Sıkma od toplamış yazmış. İşçilik gücü bırakmış toplamış. Ya öğren zaten <gülüyor> de şimdi o mantıkla <gülüyor> bakıyoruz. Şey o şimdi. Hatta bir hocamız söyledi. Sekiz tane, yirmi tane ile sırf Ebu Hureyre Radyo'nun hadisi varmış. tamam Sırf ondan yani. Evet. Aksi diğerleri hepsi falandan filandan e, Ebu Hureyre'den. Beş bin küsur hadisler. Sadece dediğin gibi sekiz on tane e, Ebu Hureyre. Sırf ondan. Ama işte suçlu bizleriz, yayıncılarız yani. Şeyleri bir cımbızlıyoruz. Sırf on ismi kalıyor. Hala ona reklam yapılmış oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Allah'a emanet <gülüyor> Allah Bir de mücadele süresi. Onunca ayeti notlamışım. Hocam şimdi şöyle. O gün demiştik ya, Resulullah Aleyhisselam'ın görevi sadece, bak sadece, aldı, ördü, kenara çekildi ise o zaman bunun içinde Resulullah Aleyhisselam ne özel hayatı olmalı, ne onun fikirleri olmalı, olmalı. ne Allah ile onun arasındaki diyaloglar olmalı, kesinlikle hiçbiri olmamalı. Bakın hocam ne diyor allah Teala. Şimdi biz sadeyiz, öyle algılayın. Ey iman edenler, peygamber ile gizli bir şey konuşacağınız zaman Önceden sadaka verin. Allah Allah. Ya ben ne diyeyim ona gizli bir şey konuşayım. Öyle değil mi hocam? Eğer vahiy taşıdığımıza zaten görevi o. Ben oturacağım o bana söyleyecek. Ben ne diyeyim, özel ona gizli bir şey konuşacağım. Vahiyı devlikten sonra çoban sıfatı tacir sıfatı. Eğer ben komutansa benim çobana ne işim var? Ve bir para vereceğim. Sadaka vereceğim. Bak hocam burada müthiş incellik var. Ona gizli bir şey konuşuyor. Ben ne diye konuşayım onunla ya? Hangi gerekçeyle konuşacağım ben? Erba ise geldi. Teşekkür ederim. Ben ona niye özel gizli bir şey konuşacağım? Şimdi ne konuşabilirim? Bir defa konuşacaklarım kesinlikle Kur'an dışı. Öyle değil mi hocam? Evet. Çünkü Feyzullah, işte bu Hürer'e, Osman, Enes kenarında bir şeyler gizli bir şey konuşuyor. Belli ki özel sorular olabilir. Merak edilen sorular olabilir. Başka ne olabilir hocam? Her şey olabilir. Dünya olabilir. Ama şöyle bir şey var hocam. Bak Ben doktora gidiyorum. Menfaatim için para ediyorum. Öyle değil mi hocam? Lokata gidiyorum yorum bir bedel ödüyorum oraya bir ihtiyaç hissederek gitmem gerekiyor demek ki ya bir şeyler eksik ihtiyacım olan tamamlamam lazım aksi halde mümkün demek sıkıntıya girelim ve bedel ödeyeceğim ben yani gel sana bir fıkra anlatayım bedel ödeyeyim değil ki böyle bir şey yok ki belli ki dil adına bir şey var hocam burada yani ona gizli bir şey konuşacağın zaman kişiye özel olabilir e şimdi öyleyse ben de onun yanına gideyim bir de <gülüyor> sadaka vereceğim bu çelişki olmuş olur Allah muhafaza Şimdi, bu yani bir insan neden meyalcı olur? Bir insan neden akılcı olur? Ya tamam hep suçlu diyoruz ama acaba hangi zeminde insanlar meyalcı oluyor? Yani hiç mi bizlerin suçu yok? Hiç mi bazı e, şeyler unsurların etkisi yok? Şimdi en büyük suç bizlerde. Neden bizlerde? Biz gereği gibi sünneti yaşayamadığımız an dolayı, amellerimize serpiştiremediğimiz dolayı, emin güzel kokmuyoruz onlara karşı. Allah. Benim kanatım bu. Yani bu sıkıntı maalesef sıkıntı. Çünkü neden? İkinci on dakika kala o da namaz kılıyor, biz de namaz kılıyor. Hani bunu sünneti kardeşim. Bak, şuna inanın. Düşünün işte güzel giyinmişiz, güzel kokular sürmüşüz, yüzümüze tebessüm eksik değil ve bir kardeşin yanına gidiyoruz. İşte tam muhabbet yapıyoruz. Ezan, şu an ezan kıl, namaz kıl geleceğim diyoruz ve gidiyoruz. O kesin orada çok şey hisseder. Bir Allah'a karşı bir Lan biz münafıklıyız ne oluyoruz? Hı hı. Eminim bunu hisseder. Ve bir e, kitap yazdım. Ben. E, seni namaz kılmaktan alıkoyan neydi? Geçen hafta çıktı. allah Teala diyor ya İblise seni secde etmekten alıkoyan neydi? Ben bu ibareyi kapa aldım. Secdeye çıkardım namaz koydum. Ve yazarken de arkadaşımın nasihatını anlattım. Dedim ki muhatabımı Düşünün, e, bulunduğun ilin zirvesinde bir iğri ağacın altında beraber oturup çay içip bir konu konuşuyoruz. Hedefim neydi? Muhatabımı ön yargısından, kitap duvarından, cemaatten uzaklaştırıp sadece aklıyla e, konuşabilmek. Yani ön yargısından onu uzaklaştırabilmek. Dediğim bak şu an e, ezan okunuyor. Ben namaz kılıp geleceğim, sen burada bekle. Ben gelince kadar şunu düşün. Föcdet namaz kılmakta ne Ne kaybetti? Ben kılmamakta ne kazandım? Sen bunu düşün dedim, Tamam mı? Yani Ona ne kaybedin? Sen ne kazanıyorsun? Falan. Şimdi, tabii bu bir taktikti. Ama şu, gerçekten şuna inanın. Biz e, hayatımıza pazartesi, perişim oruçlarını yaymış olsak, misvak kullanmış olsak, ondan sonra temiz giymiş olsak, e, artı, işte sünneti uygun yaşamış olsak, yüzümüze tebesin eksik kalmamış olsak, inanın e, o şans o kokuyu alır bizden. Çünkü biz hemen hemen onlar gibiyiz. Sadece bizimki teoride kalıyor. Vatanda pratikte dolarımı görmek isteyecektir. Benim kanatım en büyük sebeplerden biri o. İkinci büyük sebep biz konuşurken mesela şöyle diyoruz. Şu an ses tonu diyelim ki artık bu bilgisayarda şöyle bir grafikse restorasyon bir hadis söyleyeceğimiz zaman bu biraz da hassas olmalı. Yani karşıdaki anlayacak ki bu Başka birinden söylüyor, sanki Resulasyon yanındaymış gibi, bir de düşünsenize, Arapçasını biliyoruz, şundan şundan şundan şundan şundan dedik, bir ravi zincirini sıraladık ama bak o Enes var ya, o böyle böyle savaşmıştı, onun için Peygamber böyle demişti, o ravi, o ravi var ya, şu raviye dedi ki, o ravi kim biliyor musun, şudur, onun hakkında bir tarihçe, 4-5 tane ravi hakkında 10 dakikalık bir reklam, bir tarihçe, işte o beş büyük sahabe dedi ki Resulasyon şöyle dedi diyorsun tamam mı? Bir de onu Arapça söylüyorsun. Yani karşıdaki hocam biraz etkilenir. Ama hep aynı ses tonuyla bir söyle Bak bu kadar peygamber dedi ki diyoruz tamam mı? Hafif Hocat dedi. Peygamber başkası dedi. Ses tonlar karışınca etki yapmıyor. Niye Araplar geldiği zaman biz böyle ağızlarına bakıyoruz? Sanki sahabelerden biri gelmiş gibi. Algılamıyoruz biz hocam. <gülüyor> Sistem hani biz o kokuyu alır sunarsa o sunarsa artı bir olur inşallah. Bu ile ilgili bölüm bitti. Şimdi şeytanın secde etmeme durumu hatta internete yazdım ben. İblis ya da hadis inkarcıları al birini bu ötekine dedim. Hatta şu ifadeyi kullandım. İblisin imanı hadis inkarcılarının daha kuvvetli dedim. Tamam mı? saat gece on gibi bir şey yazdım Ya yanılıyorsam? Hemen arkadaşı aradım. Dedim böyle ifade kullandım. Ahi sahihtir dedi. Eyvallah rahatladım Şimdi neden iblisin imanı hadis inkarcından daha kuvvetli? Onu ispat etmeye çalışıyorum inşallah. Ya ben şu an yeryüzündeki şeytandan bahsetmiyorum. Oradaki ibisten bahsediyorum. Şimdi o tabuyu canlandırın. Göğreme getirin. Secde edin diyor. Hepsi secde diyor İblis müstesna. Şimdi allah Teala tekfirci mantığıyla yaklaşmıyor. Sen nasıl beni dinlemesin demiyor. Bunu senden beklemezdim demiyor. Çık cennetinden demiyor. O kadar güzel, sorgulayıcı bir ifadeyle, yumuşak bir uslup, emin olun oradaki uslup çok yumuşak. Seni secde etmekten alıkoyan neydi? Bak nelerdi demiyor. Bir tane <gülüyor> sebep söyle, durum değerlendirmesi yapalım tabi caizse. Haklıysan tamam. Seni secde etmeden Allah koyan neydi? Şimdi bakın. Kendinizi bir anlık iblis yerine koyun. Allah muhafaza. Çünkü insanda şeytanı ve e, meleki şeyler var hocam. Neydi? Vasıf demir mi? De. O duygular var yani. Şimdi iblis yiyemez miydi? Allah'ım secde ettim sen görmedin ki. Ama ne Neden? Allah her şeyi görür sıfatına iman etmişti iblis. Biliyor değil hocam? Etti mi bir? İki Şuraya ben notladıydım. secde nedir? Ben bilmiyordum ki. Diyemez mi hocam? Ben bilmiyordum ki. Derdi. Ama biliyor ki Allah-u Teala'nın secde secdenin ne olduğunu biliyor. Secde Ettim iki. Üç. Ya emretme hakkına sahip misin? Diyemez miydi hocam? Yani haşa. Yani ne oluyor? Sen nasıl bizi emredersin? Öyle bir hakkın var mı? Demedi. Neden demedi? allah Teala yaratıkları üzerine hakimdir. Ona inanıyordu o. Artı Allah benim kalbim temiz ki de diyebilirdi. Ona demedim. Çok ilginçtir. Kandırdığı insanların taktiğini iblis kendisi kullanmıyor biliyor musun? Yani eğer çok gerçekten bir mazeretse iblis kullanırdı bunu. Allah kalbim temiz secde e, Tamam sen de kullan. Ama iblis bunu kullanmadı. Kandırdıkları kullanıyor. İblis gülüyordur buna. Kesin gülüyordur yani. Bir de ertelenmiştin de diyebilirdi. Allah herkes secde son edecektin de diyebilirdi. E, demedi neden? Çünkü Allah katlaya geçenlerini bilir. Bak bu kadar isim ve şey her imam var. Ama bu hadis inkarcıları bunlardan daha beter. Neden daha beter? Allah'ın hükmünü beğenmiyorlar bir. Ya muhtasal Kur'an çıkmalı diyorlar iki. Yani bu kadar şeyle nereye uğraşayım? Allah Allah. Peygamberi beğenmiyorlar üç. Yani artı Yani hocam şeytandan daha karakterli. Hocam varıyor. çok karaktersizler bunlar. Hatta bir arkadaşa dedim ki Vallahi ben bilsem ki bak oradaki ibisten bahsediyorum. İbis ya da hadis inkar hangisi yolculuk yapmak istersin? Başka alternatifi yok. İbisi tercih ederim ben. Daha Hocam en azından isim ve sıfır bana şüphe atmayacak. Bak oradaki İbis de masum. şeytandan bahsetmiyorum. O yüzden hakkı bunlar çok tehlikeli insanlar. Devam edelim. Şimdi bugün derseki e, konumu şeydi, aldı yani genel konulardı. Şöyle bir söylersen hocam, ne dedi peki orda bunları, bunları bilmeyen insanlara söyleyeceğini düşünerekler. Hani İblis'e, İblis'in hani bahanelerini arayıp durdu, en sonunda kendi bahanesini de söyledi Tabii. Onda yani sen, sen onu, bak orada yine yaratıcı sıfatını anlatıyor. Sen onu diyor, topraktan, ben ateşten yarattım diyor. Ben onun daha üstünüm. Sonuçta rahat ortamda verilen bir cevap hocam. Bak, sorgu da şu vardır. Eğer sorgu sertse, cevaplar kısa olur biliyor musun? Görmedim, bilmiyorum, yok, şu, bu. Ama sorgu çok yumuşak. Seni seyretmeli koy neydi? Şimdi düşünüyor. O bahaneler kabul görmeyecek çünkü biliyor. Onu sen şuna yaptın, buna bu rahat ortamdan çıkan bir cevaptır hocam. Şimdi biri demesin ya sen orada mıydın? Demesin. Neden demesin? Firavun'a bile yumuşak söz söyledi mi Allah var. Değil mi hocam yani? Ondan sonra. Evet. Ha şimdi ne acil henüz bitmedi ben yanlış söyledim. E, yani neden bunlar akılcı oluyorlar? Okuduğu hadisleri kafalarında yanlış canlandırıyorlar. Ve akla mantığa ters e, olduğuna şahit oluyorlar kendilerince. Ya benim peygamber böyle demez deyip işin içine sırılıyorlar Ne gibi? Üç taşta tarih notunu almışım? Ya diyor, kardeşim su mu yok diyor, tamam mı? Ya yani üç taşla e, pislik mi temizlenir? Yani onlar e, bu hadis okurken kendi köyleri canlanıyor. Çünkü Durumaklar akıyor. Diyor. Taşlar, ağaçlar var. Her yerde tuvaletler, şunlar, bunlar. Yani illa üç taş, ya böyle şey olur mu? Ya Mekke'ye gidenler bilir, taş yok. <gülüyor> düşün, <gülüyor> çöldesin. Silinmek için ufak taş yok. <gülüyor> Hocam düşünsene. Ve bak üç tane kafi ne demektir biliyor musun? Bak düşünün. Yüz tane soru sormuş hoca. Ya on tane de kafi. Yani menüm on. Kırk tane yap kim sana kız, kızar ki? sene tane kafi, üçten sonra dört problemli değil ki. Ve şu var hocam, üç taş başka yok. Temizledin artık mı kaldı? Şerven temizsin sen. Üç defadan sonra yani iki katına da kalmış olsa o bölgede pislik. Al buyurun. Sen şerven temizsin. Namazda kılıyorsun her şeyi yaparsın. Tamam. Çünkü o yani. İnsan bir şeyi koymuş. E tabi. Şimdi bunlar canlandıran hocam bir. İkincisi bunlar o seferimiz misfaktan bahsettin mi? misfaktan mı? şimdi ya diyor kardeşim diyor macun varken misvak ne iş? diyorlar ya ha. şimdi onlar büyük bir ihtimalle kullanmadılar tamam mı? şuna inanın ben misvak kullanmadan önce bana da garip geliyordu Cık. diş artıklar içine giriyor yağlar falan bir de emiyor çekiyor kan ayıp ne oluyoruz diyordum tamam mı? ya da de öyle değilmiş Mis gibi koku yazını. Artı yemekten yağlı yağlı kimse yapmıyor ki. Bak inanın ben bir yerdeydim. O da Arap bir kardeş vardı. Sesi çok güzeldi. Dedim akide ah, sen Kur'an ben kasete kaydedeceğim dedim. Tamam dedi yemekten sonra dedi. Yemeği yedi. vallahi hocam. Selam, Peki, selam. Diş macun fırçasını aldı. Ağzını güzel bir macun aldı. Temizledi. Sonra misvanı aldı. Şöyle bir misvakladı hocam. Koydudu cebine. Bismillah dedi ve de, Kur'an okumaya başladı. Şimdi. Misvak karşı giren diyorum ki, Düşün beraber yolculuk yapıyoruz. Sen yarımdasın. uyuduk, Uyandık. İnsan ağzı kokuyor hocam. Şimdi benimce de misvaka şöyle yapıyorum, 10 saniyede bitti. Sen ne yapacaksın diyorum. Ya şef bir su getirsene diyeceksin şeye, muavine. Hocam iki 10 dakika durur musun diyeceksin. Otobüs durdu. ineceksin, Tak tak tak yapacaksın, Bu Sen bunu nereden taşıyacaksın? Bir sürü iş. Yani zahmet kardeş artı misvak kullan derken diş macunu atın diyen yok ki artı Resulü Aleyhisselam misvaktan bahsederken misvak dişleri temizler, temizler demiyor ki ne diyor ümmetime ağrı gelmeyeceğim bilseydim namazlardan önce diyor değil mi hocam yemekten sonra demiyor az yemekten sonra kirlenir namaz önce kirlenmez ki ve Resulü gece kalkarken misvaklı sonra namaz kılıyor Kur'an okuyacak misaflığı sonra Kur'an okuyor. Demek ki diş temizliği de farklı bir şeymiş. Ve onda Allah'ın rızası vardır diyor. Artı bir şey daha söylüyor. Şimdi bu kadar bilgilere rağmen ortada bir misvak var, teşvik var, peygamber sözleri var, ümmet bunca yıl kullandı, kıyamete kadar misvak devam edecektir. Ya yani yani yok diyorsun sen. Yani bunun adı küstahlıktır. Artı tecrübe etmemektir diyelim. Ona en güzel güzel kokan bir misvak verici al şunu kokla. de bana bir başka bir odun getir diyeceksin, tamam mı? Bunun gibi kokan, bunun gibi temizleyen, bunun gibi azar nasıl lifleri olan, yok böyle bir Ya misvak kitabı yazılmış hocam. Hadi bana bir şey getir, Kaysacı getir. Bir şey bozar hocam? Etleri kanatır. Yani Allah Teala beni kolaylaştırmış sana. Ya o kadar kolay ki tık tık bitti. Az güzel güzel kokuyor. Bir de. Bu kadınlarla alakalı bazı hadisleri anlayamıyorlar bunlar. Maalesef. Özellikle Faiz. E, artı Hani bu e, Erkeğin vücudu tamam iltihaplı da olsa Kadın onu yalasa dahi Hakkını ödeyemez. Erkeğine karşı. Sahip bir yani. Şimdi onu şöyle canlandırıyorlar. Erkek eve geliyor hocam. Karar çaldın diye Çak çak çak CG gönderiyor. Şurada iltihap akıyor. A, yalan, yalan şunu diyor. Ya böyle şey olur mu? <gülüyor> ya böyle bir şey yok bir defa. Yani böyle bir şey yok. Bunu kenara alalım. Yani ey kadın senin eşin böyle dahi olsa hakkını ödeyemiyorsun. Vallahi bu güne kadar ben ne tecrübe ettim ne de yaşayana şahit oldum. Bu hadisi kullanıp da eşine zulmeden. Duydunuz mu hocam? Artı Allah-u Teala kadına Erkeğe karşı itaati zaten kolaylaştırmış ve sevdirmiş. Şuna inan bazen yorgun geliyorum eve. Yemek ya sağ ol, Yemeyeceğim diyorum. Ya işte yaparım falan. Yani niye yoruyorum ki? Ya ben yaptığım zaman mutlu oluyorum diyor. Aman Allah'ım. Şu hizmet güzelliğine bak. Ne güzel ya. Allah'tan öyle bir yüklemiş ki tabiri caizse. Bana hizmeti kolaylaştırmış hocam. Ve ben bunu nasıl iltihap şeyini devre sokayım ki? Şimdi ben olsa yatırdı. Şimdi hocam yanlış anlama. Ben muhadis değilim. Sadece hadis saniyse iman ederim oradan hikmet çıkarmaya çalışırım ben yani o hikmet de o hadisi daha çok severim ben çıkardığım hikmetler şunlar şimdi düşünün herkes kendi eşini düşünsün hocam ben şu an eşimle konuşuyorum size hayal dünyanızda eşinizle konuşun eşime diyorum ki bak hanım diyorum sen dört duvar arasındasın evdesin yani televizyon açılmamış olsa eğer karşı komşu kene yapan bir komşu ona gitmeyeceksin bu bir emirdir senin e, büyük günahlar, iri ufaklı günahlar bir defa kapsın kapatmış oluyorum yani sen kolay kolay günah işleyemezsin is dört duvar arasında Er namazlarını bilerek kasıt bir şekilde geçirirsen, terk edersen ben ne yapıyorum biliyor musun ey kadın diyorum sen bana diyorsun Fevzat kanım acıktı sen akşam bana şunu şunu şunu getir ki ben yiyeyim diyorsun tamam diyorum sabah çıkıyorum Karşa bir çıplak bayan geldi nefis Fevzat kafanı çevir yerde bir kağıt resim var Fevzat kafanı çevir Haramlar tarlasına ben gideceğim, o kadar çalışacağım, Ticarette yalan söyleme riski olacak, faiz riski olacak, müşteri aldatma riski olacak, Dayak olacak, Dayak olacak faizi çek kırdırması, bir sürü haramlar riskler içine eve gelecek, yorgun, hanım arıyor, benim senin üzerine hakkım olmayacak, var mı böyle bir şey hocam? Hocam mümkün değil de böyle bir şey Yani gerçekten hanımlar üzerine hakka bir sahibiz. Ve fiziksel olarak göre değil mi hocam? Ya Subhanallah sistem o kadar güzel kurulmuş ki biraz açık bu kısmı kesebilirsiniz. Bir erkek çok aptıyın cinselliği istememiş olsa kadın istese dahi olmuyor. Ama bir kadın istemesin erkek istesin cinseliğini alabiliyor. O uzurlardan bahsediyorum. Evet. Ya burada bile söz hakkı erkekte. Ama hiçbir zaman da <gülüyor> bu noktada sıkıntı yaşanmıyor tamam mı? Evet. Kadın bir şekilde <gülüyor> Anlıyorsunuz. Gideriyor. Bir şekilde diyor. Yani anlıyorsun ki hakikaten iyi ipler erkeğin elinde. Ve bu kadın onurlu rencide etmiyor. Ya sünnetli laf bu. Ya ne yapalım? Ben eksik eteyim. Ben aklım eksik. Kimse hiçbir kadını söylemiyor. Yani o hadislerde sıkıntı kamları yaşaması lazım. İtiraz onlardan gelmesi lazım. Gelmiyor. Erkeklerden geliyor. Çok ilginç. <gülüyor> ya Allah sana böyle kolaylık vermiş. Ben ne istiyorsun sen? Bilmiyorum katılıyor musunuz? Çok biliyorum. Ben imza atıyorum sizler. O zaman tamamdır. Stavına geliyor az az düzeltmiş. Ha bir de hocam bak kadıze nasıl ahtara sahibiz. Vallahi çok önemli bir konu. O da ne biliyor musunuz? Eşime bazen bu konu konuştuk. Deyim düşün. Allah Teala nikahı kaldırdı. Yani senin nikahlanma durumun yok. Sen akşam serinliğinde sahile çıkıp gezmek istiyorsun. Baban çalışıyor, abin çalışıyor. Yanı başına gezemezsin. Özgürlüğün sınırlı, doğru mu hocam? Hacer gideceksin, eh ee, gidenmiyorsun? Özgürlüğün sınırlı. Ya İstanbul büyük şey, şöyle Boğazda bir çay içmek vardı, gidemiyorsun Ben giderim, sen gidemiyorsun Senin özgürlüğün nikahla or şey oluyor, kavuşuyor, öyle değil mi? Ya sen kapalık alandasın, saçma haram. Nikah seni özgürlüğüne kavuşturuyor. O da benim diyorum, dostum biliyor musun diyorum? Yani seni bana çok teşekkür etmen lazım. Al sana senin üzerine haklarım var. Yani nereye alsan orada erkeğin hakkı çıkıyor. Bu Allah katına üstünlük değil. Sistem böyle yürüyor. Yani haklarımı yüzde ellisini eşine vermiş olsam düzen bozulur hocam. Yani kesin düzen bozulur. O yüzden yani akla mantığa tersi hiçbir şey yok. Eğer akla mantığa ters bir şey olmuş olsaydı bir defa sade hanımları kocaları çene yaparlardı. Böyle bir şey olmaz. Ben Peygamber dememez. Sen yanlış duydun derlerdi ve boşalmalar bu sebepten artardı. Ev arasında eşimizi amatamıyoruz. Sana istedik ama derlerdi. Hiçbir sıkıntı yok. O dönemde yok. Tabii nerede yok? 2009'da sıkıntı başlıyor. <gülüyor> Çok tezat var hocam. Kadın erkeğe eşitlik pompalandığı için hocam. Sen evet, evet. eşitlik söz <gülüyor> konusu. Kazımlarımız var. Zeynep şeydir. Hakimdir. Devam hocam. eder mi hocam? hocam. Ha, hocam. Sanırım şey konusu bitti. Ee, hadis konusu bitti. Şimdi Türkiye'de biz davetçi olarak e, çoğu zaman sıkıntı yaşıyoruz. Hangi sebepten sıkıntı yaşıyoruz? Gidiyoruz diyoruz. Kardeşli, ehl ve Cemaat'ten geliyoruz. Kur'an, sünnet, ya onları biz çok içtik çok duyduk, ya bak biz farklıyız, ya geç onu. Neden? Bizden önce bizim markayı bazıları kullanmışlar, ikna edememişler, derken biz sıkıntı yaşıyoruz. Bunu şu örnekle anlatmaya çalışayım, hatta internette yayınladım. Biliyorum sizinle mı 5 Japon Müslüman olmak için Türkiye gelirse adını koydum. Aynen. Şimdi bak düşünün, 5 tane Japon İzmir'e gelecek hocam, İslam'la tanışacak. Birer ay kalacaklar, beş ayrı kişinin evinde, bir ay sonra ülkelerine dönecekler ve orada durum değerlendirmesi yapacaklar. Havalanında kimler var? Tekfirci var, Selefi var, e, Partici var, Nurcu var, Tarkatçı var hocam. Beşi, beş tane Japon geliyor, hepsi birine koluna tutuyor, evlerine gidiyor falan. Bir ay sonra bunlar iniyorlar Japonya'da karşılıyorlar, toplantı salonu, ilk Tarkatçı çıkıyor. Tabii, sarıp cübbe. Düşün şöyle bir japon varacağım Arkadaşlar diyor, bizim bir şeyhimiz var diyor. el sünnet ve cemaat diyor. Ona bağlanın diyor. Tövbe alın diyor. Ee, bizim gece zikirlerimiz vardır diyor. Ondan sonra. Tuzlu çorbalarımız vardır diyor. Ee, biz Allah'ı zikrederiz diyor. İşte sünnet budur diyor. Ve yarın diyor, kıyamette diyor, o e, tantanalı e, pozisyonda, sıkıntılı anda... Şeyh'ın eteğinden tutuyorsun. Zaten orada herkes Şeyh'ını tanıyor. Hop cenneteye gidiyorsun. İstanbul'dur diyor. Siz şöyle alalım diyor. Yani reklam yap. İslam'ın anladığı dini anlatıyor. Partici çıkıyor. Şurasan rozet. Arkadaşlar diyor. Bu iş siyaset olur diyor. İslam eştir siyaset diyor. O da kendi anladığı dini anlatıyor. Demek ki arkadaşımıza katılmıyorum diyor. O yanılıyor diyor. Ama ikide el gelmediniz mi? Evet. İkile konsüldü, evet. Ne oluyor? Giyinişleri farklı, söylemler farklı. Neyse devam edelim diyor. O da iniyor. Nurcu çıkıyor hocam, takım albiseli, zaman ve kırmızı bir kitap var. Masaya koyuyor. Arkadaşlar diyor, en i cemaatten geliyorum diyor. Girişler hep aynı, ilk beş dakika konuşmalar. Bizim de bir hocamız vardı. Amerika'da diyor. Bir iki menzilde, direkt Amerika'da. Hocam böyle din olmaz ya, vallahi ben kabul edemem. Japon olsam in derim yani. Türkiye böyle maalesef evet. böyle. O da aynı şeyi anlatıyor, Okullarımız var diyor. Tüm dünyada diyor. Yani kafirler bize kucak açıyor diyor, Suriye'ye bak hocam. Kendileri kucak açıyor. Okullar ya yani çocuklarını okullarımıza gönderiyor. Türkçe öğreniyorlar bunlar. Sanki dinimizin dili Türkçeymiş gibi. Matematik, fizik, kimya. Ondan sonra işte sevimli çocuklar yetişiyor. Din budur diyor. Artık zaman zaman abone yapılır. <gülüyor> <gülüyor> Esmi yapalım hocam. Şey, hocam öyle sistem böyle. Şehirci de diyor, e, Selef kardeş geliyor. Buna kardeş dedim hatta. Nasıl? Selef geliyor. O da diyor ki kardeşler diyor, sahabeler bu dini nasıl anlamışlar de, biz öyle anlayacağız diyor. Biz mesela alimlerimizi severiz diyor. Ondan sonra, müminin yoldan gideriz diyor. Sapık ve bidatları biz kenara alırız diyor. Allah razı olsun diyor, din budur diyor. O da detayına iniyor, anlatıyor. Tekfizi çıkıyor canım. bunu yazarken girdim. Sevgili müşrikler diyor. <gülüyor> giriş öyle yapıyor ondan sonra ilk <gülüyor> hı, ilk eee Tarkaçı kafiri dinlemeyin diyor ondan sonra o diyor öyle işte Serefi kafiri kafiri kafir demediğin kafir olmuştur diyor. <gülüyor> Şimdi elinizi vicdanınıza koyun kardeşler diyorum. Tamam vesile vesilesine yani bu Japonlar kimi dinleyecek? Yani portakalı soydum ama buna denk geldi. Gel, Gel. Böyle mi diyecek? Böyle hocam. Niye Türkiye Buhar'a geldi? Işte hocam istemez. konumuz bu. Aa. Bu lanet ne? geldi bu hale? Vallahi sebebi vardı, bir şeyden gelmiyor. Hocam, neden geldi? Sebep çok. Kimler getirdi bunu? Vallahi. Bu. O zaman bir devrim yapıldı, alimler kesildi. Bir de şu şöyle bir gerçek var hocam. Arapçadan hangi bir olursa olsun başka bir dile tercüme yaptığın zaman yüzde 5 on anlam kayboluyor. oluyor. Yani bir şikiyim, bir Arap'ın anladığı gibi anlayamıyorum bu dil oradan geldi. Binlerce kıyametimiz alttan geldi bize. Ve gerçekliğin de gelmedi. Yüzde on gerçek, yüzde doksan ile sunuldu. Ama bu din denildi. Ondan sonra İşte biz onu diyoruz. E, Selef kardeşe inanacağız. Yani sabeler böyle yaşıyor. Çünkü bak Allah tovallahu kurumu sahabelere referans vermiş. E, hayatı da geliyor masama. Tehkiler, ben bunu yaptığım zaman o tehkiler dışı mı kalıyor? Vallahi nerede kalırlar bilmiyorum. Ama şu güzel yatamanları keser. Hiçbir şey garanti vermek lazım ki ben o tatil gideyim, otokini bırakayım. Evet. Yani i̇şte İslam'ı, İslam'ı İslam düşünmeden kader. Hocam Allah Teala bak diyor ki, sizler için peygamberlerde güzel örnekler vardı. Evet. Demek ki peygamberin hayatına ulaşmak kolay da ulaşılmalı. Peygamber hayatını aldıktan sonra peygamberi en iyi anlayan kim? Evet. Saade misin değil mi dayı? Ha. çünkü sahabeler peygamberlerin peygamber efendim aleyhisselamın dersine geçen insanlar hataları peygamber aleyhisselam tarafından düzeltilmiş insanlar haliyle sahabeler bu dini nasıl anlayışsa ben öyle anlayacağım ha, diğeri sahabeler anladığı gibi anlamamış yanlış anlamış ben dinsizdir kafirdir demiyorum ama onlar bilmiyorlar diyorum ben. bize düşen onlara öğretmek bizler de yaşamak onlar da aynıdır bu böyledir hocam yani kafalarını sıkamayız. İslamiyat ne kadar? Ne kadar ucuz bir şeymiş? Hocam burada İslam'ın suçu yok. Burada kesinlikle anlamış problemi var. İslam'ın suçu yok. İslamiyat'ı yaşayanlar ne kadar ucuz yapmışlar? Oradan haklısın. Ne kadar ucuz yapmışlar? Orada haklısın.